Herhangi bir mümin, bir kadının güzelliğini görür, sonra başını çevirir veya gözünü kapatırsa, şüphesiz ona Allah bir ibadeti nasip eder. O da ibadetinin lezzetini tadar. Bir hadisi kutsi. Muhakkak harama bakmak, şeytanın zehirli oklarındandır. Kim benden korktuğu için bakmayı terk ederse, bakmasını, bakmaktan gelen şehvetinin kuvvetini imana tebdil ederim. O da imanının lezzetini tadar. Allah Adem oğulları için insanın hissi itibarıyla irade ve hareketiyle zinadan bir pay yazmıştır, hükmetmiştir. Şüphesiz ona ulaşır. Binaen aley gözlerin zinası harama bakmak, kulağın zinası haramı işitmek, dilin zinası yalan söylemek, elin zinası haramı tutmak, ayakların zinası harama adım atmaktır. Halbuki kalp bunlardan dolayı iştiyak eder, umar ve temenni eder. Alet de bazen kalbi tasdik eder, bazen de zinayı terk etmekle yalanlar. Demek ki kalbi aşk-ı ilahiden çevirecek dış azaların hareketi ve nefsin etmesidir. Bu hadisi şerif tamamen kadın ve erkeklerin bir araya gelmelerinin ve bakmalarının zararlarını açıkça beyan eder.